Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve âli âlihi ve sahbi ecmaîn. Bugün Kur'an inşallah Müminûn suresinin ilk 10 ayeti nasıl olsa inşallah Allah-u Teala cenneti yaratığı zaman ona buyurdu allah Teala ya cennet kelimi konuş dedi. Cennet üç sefer bu ayetleri okudu. Ve Mevla buyurdu ona ya cennet kim bu ayetlerle hamur ederse Onları sana vereceğim. Cennete gidecekler buyurdu öyle. İslam'ın temelliklerinden bir kısmı burada belirtiliyor. Buyuruyor Mevlamız size billah Bismillahirrahmanirrahim kad eflaha'l mü'minun Mevla buyuruyor kad eflaha muhakkak ki felaha dahil oldu. Felaha kavuştu felah iki anlama geliyor korktuğundan kurtulmak sonra da umduğuna kavuşmak iki anlama geliyor neden korkuyor insan tabi dünya geçici geçici dünya hiç dünyayı saymasak ne kalıyor geriye bir ölüm korkusu yani imanı kurtarma kabir azabı sonra mahşerde hesap vermek Sırh geçmek. İşte kim ki bu ayetlerle hamur ederse o kişi bunlardan kurtulacak ve inşallah cenneti, cemarullah'a kavuşacak. Kimler ama? el müminun Mevla buyuruyor, mü'minler. Hangi mü'minler? Burada ilham tarif var. el müminün belirli şu mümin anlamına geliyor. Yani ileride onlara fasık gelecek. O müminler felak kavuştu. Bu ayetlerle amel etmeyen müminlere gelince bunlara da Allah korusun mümini fasık deniyor. İnkar etmiyor. İnanıyor ama yaşamayınca mümini fasık deniyor. Ama bundan işte tabi zor olacak Allah korusun. Büyülükken kendi zor. Kabir azabı zor. Mahşede işi zor. Ve Allah korusun cihenime düşüp yanma. İsmalli kuvvetli. Peki bu müminler kimler şimdi? Tabi kendimize bakalım. Bizde bunlar var mı yok mu? Yani eksiğimizi tamamla çalışalım inşallah ta'la. Ellezinehum, <gülüyor> onlar öyle müminler ki, Şi salatihim namazlarında kâşiğün hushu edicilerdir. En başa bu geliyor. Tamam bu imandan sonra geliyor ama. Çünkü evlad buyur önce müminler filan kavuştu. Bu dakiklarda, lam tarifte yani gerçek müminler, hakim müminler filan kavuştu. İmandan sonra hemen arakasından namaz geliyor. Ama bu namaz da sıradan bir namaz değil ama. Sıradan bir namaz da değil. Öyle. Yani araya sıkıştı vereyim de, kıl vereyim diye öyle paldır küldür bir namaz değil. Öyle yapıyor. Öyle müminler ki bunlar namazlarında huşu ederler, ediciler. Demek ki namazı huşuyla kılmayanların da işi biraz tabi gene zor olacak. Namaza huşu. Peki nedir huşu tabi? Huşu haşyet, ürperme, korkma anlamına geliyor. Namazı Allah korkusuyla kılmak. Yani kişi namazıyken bilmeli ki Allah'ın cileşanı huzurundayız. Bir işimiz olsa mahkemede, hele de ağır cezada filan bir davamız olsa, insan ne yapıyor? Avukatı tutuyor, ona buna danışıyor, insan birkaç gün üzülüyor, düşünüyor, insan hakim karşısında bir başka bir tavır alıyor. Ceza verecek diye. Aslında İnsan her zaman Allah huzurundayız ama nispeten dışarıda insan gafil olabiliyor dışarıda. İnsan işinde meşgul, yoğun kalıbalar insan görüyor, şu bu derken insan gafil olabiliyor. Fakat bir kimse namaza girdiği zamanda namaza da kişi eğer huzur bulamıyorsa, gafil kurtamıyorsa bu işi zor. Var bu çünkü namaz kişi bir şey hatırlatıyor namaz. İşi bırakıyor insan, gücüne bırakıyor, adı oluyor, vakit bekleniyor, ezanlar okunuyor, bir hareketliyor oluyor böyle şey. İnsan her zaman istediği namaz kırmıyor fazla namazların. Onun belirli vakitleri var. Belirli bir hareketli oluyor bakınız. O okunan ezanlar boş okunmuyor ezanlar. Bütün Müslüman'da harekete bütün Müslümanlar. Da, yeryüzünde, tabi değişik zamanda olsa, bütün Müslümanlar hareket ettiği anda e, bütün bunlara rağmen bir insan yine de e, namazda ne yaptığını bilmiyorsa demi Allah korusun bu kış tabi kahve geliyor. Huşu iki türlü oluyor tabi biri zahiri deniyor buna, biri de batını deniyor. Zahir, insanın dışı, dış organları. Yani göz, namaza sağa sola bakmayacak. Önüne bakacak. Kulak sağa sola olmayacak. El güzel bağlanacak. Biraz da el bağlanması çok önemli. Eller elde, yanda salınsa eller, başıboş olsa, bu, bu nevi bir gevşeklik anlamına geliyor. Ellerin bağlanması... İnsanın bir toparlanması kendisini. Dağınıklıktan toparlanması. Sonra bir tabi teslimet. Anlamada geliyor. El bağlanması. Kaşırmamak tabi. Kımıldamamak. Önüne sağ sıra bakılmamak. Bunlar namazdaki huşun zahir kısmı. Dış kısmı bunlar. kalıyor batine kısmı ki bu tabi daha da zor bu. Bu daha da zor bu. Yani nasıl ki baş gözü deniyor. Baş gözü e sağa bakamıyorsa, gönül gözü de sağa bakması bakmaması gerekiyor. Yani Allah'tan ayrılması gerekiyor gönül gözünün de. kişi i̇şte bilmesi gerekiyor. o anda Allah'ın ceneşte huzurunda Huzurundayız Mevlamızın. O anda. Bizim Mevlam görüyor, biliyor kalbimiz, niyetimizi biliyor. Sesimi diye Mevlamızı. İşte namazlarımızı ne kadar huşuyla kılabiliyorsak o kadar Allah kadına büyüyor namazın sevabı. sevabı. Canım sen kıl da Allah kabul etsin. Mahşer yerinde mizan baştan dikildiğimiz zaman bir cema toplum, bir canlı namaz kılmıştı. Yüz kişi diyelim. Yüzü de mizan başına geldiler. Aynı vakit namazın seyahatı olacaklar. Hepsinin sevabı farklı olacak ama. Farklı olacak. Şimdi örnek olarak mesela dünya ölçüsüyle birine diyelim ki işte 10 kilo ağırlığında ona göre bir hacimde bir sevap geliyorsa öbürü 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo öyle Müslümanlar gelecek tonlarla bak, aynı namazı beraber kılmışlar. Hatta hani canında yıkılmışlar biri 10 kil hesap alırken öbürü Müslüman tonlarca siyah alacak. Mahşer'de insanın sonu belirleyen nedir? Mizandaki ağırlık işte. Namazın böyle büyük sevaplara gelince o kişinin zaten fazla günah zaman da kalmaz, vakit kalmaz. Olsa bile, olsa bile bu namaz mizanda en önemli belge rol olmuş oluyor namaz. Bunun için biraz da böyle namaz kılan Müslüman kardeşlerimizin yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, etmemiz gerekiyor. E, madem sabah ezan eten kalkıyoruz elhamdülillah. Günün işimizi bırakıyoruz, abdest alıyoruz, namaza duruyoruz. Ne yapalım? Onu biraz daha güzel kılarsak, bak biraz daha güzel kılarsak kıldığımızdan sevabımız daha artıyor kimin lehine? Ya insan kendi lehine tabii. Ben kendi lehine bu. Velillezîn ehüm anil Ve Mevlâmız görüyor. Velillezîn lehüm işte felaha kavuşan müminler. Anil-laghvi, lagviyatan. Lagu ilga olan, boşuna, abes anlamına gerekiyor. Bu namazını güzel kılanlar bunlar lağviyattan, boş şeylerden müdun kaçınırlar. Kaçınırlar. Boş sözden, boş hareketten, boş gevezelikten bundan kaçınırlar. Yani o işte günah olmasa bile, günah olmasa bile o işte ne dünya ne ahiret için bir yararımız yoksa Ondan demek ki, kaşıma gerekiyor. Kaşıma gerekiyor. Kaşıma ne gerekiyor? Namazı güzel kılmak gerekir bakarız ama. Buradaki vav buradaki vavların ismi vav-ı atıf deniyor. Bak o atıf. atıf. vav buraya bağlantılı. Bir kişinin namazını huşu ile kılamıyorsa o kişi mutlaka namaz dışında boşla oyalanır. Yani günah işler, haram işler boş oyalanır. Namazı güzel kılmıyorsa. Namazı güzel kılıyorsa o kişi artık boş şeyle pek oyalanamaz. Neden? Namazdan bir şey aldığı için otururlar. Namazdan bir şey aldığı için. O namazdan fiiz alınca, namazdan rıza cevap alınca namazın dışında da öyle pek o kişi oyalanamaz. E namazdan feyiz alamıyoruz mesela. E ne yapalım? E, tabii çalışmak, çabalmak gerekiyor. Bu gerekiyor. Böyle. Yani bir nevi idman gerekiyor. Kendinizi böyle alıştıra alıştıra, alıştıra alıştıra. Namaza durduk. Niyet ettik. İşte aklımıza Kabe'yi getirdik. Allah huzurundayız. Tekbir aldık. El bağladık. Ama onda anda aklıma bir şeye dalıverdi gene. hemen ikinci toparlayalım, gene kendimizi namaza getirelim. Bak. Gene daldık, hem toparlayalım. Yani daldığımızı da bırakmayalım kendimizi. Bunu bırakmayalım. Bu neye benzer şimdi muhterem cemaatimiz? Şimdi bir kişinin koyun sürüsü olsa şöyle. Kişi koyunlarına götürürken koyunun biri bir Komşun bahçesine bağlanır şuraya buraya kaçabilir. Çoban ne yapar? Hemen onu elinde soparışımını zorlar yola getirmeye çalıştır. İşte insan da insan da kendi duyguların çobanı. insanda çok duygular var. Hayal başka, evhan başka, günün duyguları başka. İnsanın çok insan duygular vardır. İnsan bazen hiç olmayan bir şey, insan, insan bazen bir hayale dalar, hayale. Bazen evhama kapılır. Bazen kalbi şeytanı ve sevilebilirler. İnsan ne yapacak? İnsan namazda duygularının çabuğunu olacak. Bakacak kişi hangi birisi bir gidiyor, hem elinde şirat sopasıyla onu iki uyaracak, namazı gidecek Ne diyor bana? Nefeste cihaz bu işte. Nefesine cihat böyle. Nefsi bırakmamak, kendi haline bırakmamak. E bir çoban bana derse, onun bana girdiği, bunun tarlasına girdi, onun başlarına girdi, zararı kim çekecek? Ama zararı Çaban çekecek mıhtırı önder. Koyu ondan sonra tabi. Çaban çekecek, bunun için nefise cihat böyle. Namazda da nefesine cihat gene gerekiyor. Lavıyatan kaçınmak, bunun bir ismi Arapça malayi anılır burada, malay yani. Ma, ma, ma isme vüdül, öyle şeyler ki la yani, anlamsız şeyden kaçınmak, bir anlamı yok hiç. Şimdi örnek tabi tabii güncel olarak öne verelim Topluma bak yüzün beş kişi bir araya gelmişler, ne konuşuyorlar? Dünya'nın bir maçtan mesela. Şunun şu kadar puan var, bunun bu kadar bunun puan var. Ne bu? İşte tam bir malay yani. İnsanın ne faydası var, değil ne dünyanın ahirete faydası var. böyle. Ömür boşa geçiyor. E biraz o kişi orada heyecanlandı mı, orayı kendine kaptırdı mı İçindeki mani feyizle gidiyor. Feyiz gidiyor. İçindeki. O da gidiyor muhtemelen bakılır. Yani her malay yani, her malay yani, bir nevi bataklığın başlangıcı oluyor. Oraya kişiyi çekiyor, çekiyor. Kişi o kendine kaptırınca ezan diyor O durumda camiye namaza gelsey bile namazı namaz olmaz. Yani kişi o anda kendine kendini beğenmez. beğenmez bu, bu işin Bu için cihat ver. Nefise mücadele. Mücadele. İnsan böyle kendi yiyecek. Neden böyle oluyor bu diye. Niye ben hakim olamıyorum diye duygularıma. Yani insan ne aciz o tarafa bak. İnsan ne aciz böyle. İnsan bazen hakim olmuyor. Ben duygularına bile. Tabi bu arada bir de haram da var. Allah korusun. E, sazlı cazlılar vardı efendim. Gıybetler vardır. Onu bunu çekiştirme şunlar bunlar. Tabi o zaman kişi Allah korusun haramada gider. Vellizin öhm liz zekati fa'ilün. Vellizin işte o müminler zekati zekatlarını da fa'ilün verilir. İşseldiğine getirilir zekatlarını da. Namaz bedeni ibadet, bedensel ibadet. Zekat da o da mali ibadet. Şimdi öyle kişi vardır ki bazen parası boldur. El açıktır. Hiç para önemsemez. Ama namazı üşenir Ama üşünür. Efendim şimdi ben tayım bir adam kiralık da ayetlerine ayetlerine namaz kısın benim yerime. Allah beni kabul etmiyor. Bir insan bazı şah da olsa namazını mutlaka kendi kılacak. Kendi kalacağım. Balaşat olsa. Öyle ki şibadır ki bedenine acımaz. Ama eli çok sıkıdır. Cevi sıkıdır böyle. İşte imtihan ona zekattan sefer. Ne yapacak her yıl Siyan'da bir defa o güne kadar kazandığı paranın İslam'ın maalese 40'ta otuz dokuzu kendisinin kırkta bir Allah'a verecek. bak Fakir vermiyor. Vermez abi. Efendim filan fakire verdim yardım ettiğim herhalde zekat verdim. Yok ona vermedin selam vermedi. 39'u kendisinin biri Allah'a verecek. Kırta biri. 102.5'u Allah'a verecek. Zaten Allah'ın geleceği hali. Zaten Allah'ın bu şekilde geleceği. İşte bu tabi dünya alemi bu dünya imtihan alemi olduğu için burada her şey perdelenmiş, perdelenmiş. Gafet perdeleri var burada. Kişi onda para benim diyor, mal benim diyor. Peki yani götürecek misiniz oraya? yok götürmeyecek. Ecel geldiği anda hiç karışamıyor. Hiçbir şey karışamıyor. Hiçbir şey karışamıyor. Ama kişi o ana kadar mal benim zannediyor. Bakınız %97 buçuk gene kendisine kalmak üzere. %2 buçuk'u Allah verecek. Haş Allah, veremiyorum böyle diye, böyle diye. Bu tabi nedir Muhusrem'den? Mali açıdan imtanı kaybetmektir. Bunlar kim bunu verebilir? İşte kim ki namazını huşuyla kılarsa, namazdan günde beş defa bir fiiz alırsa, fiiz alırsa, işte bunlar namazın aldığı o fiiz ile, ruhsal zevkle hem boş kaçınırlar baştan kaçınırlar. Gerefsizlerle uğraşmazlar ve bunların malın zekatını da hakkıyla verirler. Bu tabi farz olanı. Bir de bunun dışında nevafilenir, nafileler. Bilhassa İslam için vermek muhtemelen. İslam din için vermek. Bu en aşağı bire yedi yüze başlıyor buna fi deniyor. Din için Allah Celle Celüğün Müslümanların imanını kurtarmak için İslam'ı işini vermek fi sibil oluyor. Bunun sebibi daha da fazla oluyor, fazla oluyor. Bellizinehum yine o müminler, o müminler liffurujim hafizun, liffurujim edeplerini, namus ırzlarını da hafizun korurlar, muhafaza ederler, edicilerdir. Öyle. Namus ırzlarını korurlar. Yani buradaki namusan masatta kendilerini fuhuştan, cinadan korurlar. Bu bunun bununla ilgili. <Sessizlik> İlla Allah ezvacihim. anca tabi meşhur nikahlı zevceleri müstesna. O dışında kalıyor. Yani bir erkek ve bir kadın meşhur nikahlı zevcesinin dışında kendine baş yolda tatil etmesi caiz olmuyor. İslam'da yasak haram olmuş. Bir de miliki yemin var. buradan buraya geliyor. O tabi günümüzde yok. Yani bunu atıyorum o da inşallah. Fe'inneğim gayru melûmîn İşte bunlarda levm yoktur. Levm nedir? Kırama yoktur. Yani filan kişi haramına çok düşkün. Hanımını çok seviyor. Ya filan kadın kocasını çok düşkün, çok seviyor. Şu şöyle böyle atıyorlar. de onların aleyhine konuşmak, onları kıramak Gün oluyor. Gün Yeter ki nikiallerim meşhur niki olsun. Allah katında nikiallerim meşhur olsun. bire bakınız. Seynühüm gayru melumim. Bunlarda levm kınamak, ayıplamak yoktur Mevlanabi. Yoktur. Bir insanın kendi öz niki hanımıyla, kadın korasıyla istir gibi yani her türlü e, tatmin olur, nefsini yapabilir. iş yapabilir. Bunlar serbesttir. <gülüyor> Femenib tega vera zalike Kim ki bunun dışında bunun verasının dışında başka yol ararsa yani nikahlı eşinin dışında erkek, kadın Nefsini tatmin etmek için başka yol ararsa aşağı fuş, cina e, libata denen ki ev cinsel denen şeyler yaparsa fe'ülâhike humul adu. İşte bunlar Allah'ın çizdiği haddi aşan yani huzdu aşan zalimlerdir. Mevla Ve bir toplum muhteremler, bir toplumda eğer fuhuş olayı çoğalırsa mutlaka o toplumun başına teraket gelir muhteremdir. Gelir. Allah'ın gazabeti günahların biri de fuhuş cinadır. Gerek erkek erkekte, ercinselik olsun, genişse erkeğin kadınla kadın erkekte olsun, ee, bunun hepsi gayrimeşuudur. Bu Öyle bir haram ki bu bütün dinlerde vakum teremler. Adam aleyhisselam'dan günümüze gelen bütün dinlerde haram kılınmıştır. Hatta dinlerin dışındaki toplumlarda bile, yani bazı toplumlarda bile ki dinle ilgili olan toplumlarda bile yine bu örfen adeten yasaklanmıştır derler. Yani bu yalnız dini suç değil de insanlığın suçu bu bakınız. Sağdur'u sahibi insanların kabullenemediği bir suç. Fuhuş. Eğer bir toplumda fuhuş olursa o toplum insandan çıkmış oluyor. A ha hayvanlaşmış oluyor. Böyle. Hayvanlaşmış oluyor. Çünkü nikahsız münasebet ancak hayvanlar ama mahsustur onlar ama msudur. E olmayınca ne oluyor bu? Endike olmayınca tabii çocuğun babası beli değil, amcası beli değil, dayısı beli değil, teyzesi beli değil, karışı beli değil. E insan da ölüyor Allah korusun berişe. Böyle olur insanlar beriçe ki bunlar Allah korusun ne dönüyor? Veyah de zina deniyor buna Allah korusunlar. İki örnek vereyim muhteremler. Hele olan kavimle ilgili olarak, bununla ilgili olarak inşallah nasıl olsa, biri Lüt kavmi meşhur. Yani herkesin bildiği, duyduğu Lüt kavmi vardır. Lüt gölü var bugün. İsrail üdün arasında. Lüt gölü vardır Arabistan'da. Lüt gölü diye. İşte o, o gölün bulunduğu yerde bir kavim, millet, Yaşıyordu orada. Allah Azze Teala bunlara Lut Aleyhisselamı Peygambere gönderdi. Peygamber gönderdi Allah Azze ve Lut Aleyhisselam tabi gitti bunlara. İşte yer yüzünde insan tabi ilk olarak o iş yapan da o koyumuş. Yani erkek erkekle münasebeti ilk olarak o koyumda başlamış. Orada başlamış. Lut Aleyhisselam tabi Peygamber'e gönderildi. Bunları Allah imana davet etti. O kötü fuhşiyatı terk etme için bunlarla çok uğraştı. Gece gündüz açıp gizli şey yaptı. Fakat Allah korusun bir toplumun artık kalbi karardı mı? Kalbi katılaştı mı? Demek ki Peygamber de gelirse onları uyandıramıyor. uyandıramıyor bunlara. Bir peygamber ayaklarına geliyor. Onlara kötü yaparken ayaklarına geliyor. Yalvarıyor, ağlıyor. Allah'ın azap edeceğini onlara. Azabında çok büyük olduğunu haber veriyor, başaramıyor. Yalnız Allah'ın bir adaleti vardır Mevlamızın. Allah-u Teala bir toplum böyle bir haram işleyince hemen onları Mevlam helak etmez. Allah onlara bir zaman tanır. Yani bir kendine gelsinler, düşün uyansınlar diye tanır Mevla onlara. İşte Allah'ın tanıdığı bu zaman dolumu da azapla bir gelir. Hangi ülke batacaksa muhteremler atacaksa onunla görevli melekler vardır. Melekler vardır. deprem mi olacak? Depe'de melekler vardır, görevli. Melekler vardır. Onlar iş yaparlar. Ne olacaksa melekler vardır. allah Teala altı meleği Lut Aleyhisselam'a gönderdi. Nasıl gönderdi? Genç delikanlı şeklinde geldi. Altı genç melekler. Geldiler. Lut Aleyhisselam da peygamber olduğu halde Onlara melek olduğunu bilemedi. Bildirmeler kendilerini. Misafir geldiler evine. Duymuş kavmi, alttanın çok güzel gencin geldiğini, kapıya girdiler, kamik toplum. Kapıyı kıracaklar. Gençliği iş gördü tarihse yandan. kapıya gitti. Yalvarıyor onlara. Ne olur yapmayın derlerken. Artık onlar tam kapıyı kırmak üzereyken, meleklerin biri, başları Cebrail aleyhisselam'ın başlarında o dedi ki ya Lut korkma üzülme biz melek, melekiz melekiz ben Cebrail'im sen aç kapıyı şimdi kenar bakalım Lut aleyhisselam açtı kapıyı tam işte hemen baskı yapıyorlar muazzam bir kalabalık Cebrail Allah'ın emriyle bir kanadını çıkardı onun 600 kanadı var Tabii kanat deyince neyle kanadı, kuş kanandığı değil onu da kabul edelim bu şekilde nurani bir hal tabi. bir güç kuvvet neyse bir kanadını çıkardı o kanadını yüzlerce gençlere gelmişler basına gelmişler oraya şöyle kanan bir çırpınca onları kaldırdı hepsini birden bir rüzgar fırtına kopardı kaldırdı onları dışarı attı şehri dışına attı hepsinde gözü kör oldu. Allah'ın kudreti baktan. Hepsinde gözü kırıldı oldu. Bir baklar ki, bir kasır ve havada buldular. Hepsiye düştüler. Gözleri görmüyor. Sonra dediler ki, lütfen, lütfen ama bu gece artık sabahtan kavim helak olacak. Fakir saat geldi. Sen dedi Oğluydu kızları vardı. Kızlarını al. Yalnız dediler ailen hanımın o da helak olacak. O da münafıktı. Onlara yardım ederdi. Hatta milletlerin geldiğini o haber vermiş kavmeye. Haber vermiş. İlla acı fil gabiri mevla olacak. İlla acı yani yaşlı yanırken bak acı fil gabiri o da kalacak. Gördün? Bu taraçtan siyeramaktan aldık kızlarını. Oradan çıktılar onlar. Helak olacak. Hudut da belirli ama çizilmiş. Padromuz gelecek. Gittiler. Tam uyuyorlardı rüya kamilerinde o günahkarlar, fasıklar, kötü insanlar. Önce bir uğultu. selam bağırır müteferriler. Nerede? bir afat teraket olacaksa önce mutlaka uğultu gelir. gelir. Deprem öyle olmuştu muhteremler. Deprem öyle olmuştu. Önce uğultu onun sonra sarsıntı deprem. O uğultu işte Zebrahsitler'in bağırması o. Zebrahsitler'in bir bağırdı. Tabi o uğultu daha büyük oldu. Deprem onların şeyi daha büyük olacağı için. Muazzam bir uğultu Bundan korktular. dışlere karşı şimdi. Ne o derken fıtrana koptu. Yağmur yukarıdan gökten yağmur yağma başladı. Yerden sıra sıra fışkırdı. Üzerine taşta yan Yani taşlar. Hem de vela bürüyor. Hepsi işaretti. Müstevmemeten bin dirabik ölen bin dirabik Taşların hepsi üzerinde isim yazılı. Çamurdan jenem taşı. O taş kimi hitap ederse orası yakara delip örtünen çıkıyor. Hem de her taşın üzerinde kimi öldürecek onun ismi yazılı. Taşları buluyor bu şekilde arkadaşlar. Taşların içeri girdiler. Bu defa deprem başladı. Deprem başladı. Sonunda Ceberçim Allah'ın emriyle bir kadını taktı, ta yerin dibinden kaldırdı, böyle tesurdu, yere attı. İşte orası göl e oldunuz O zaman Lutfuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olurken etrafta bulunan kabileler göçebeler, kervanla etraftan bulunanlar bundan karşıdan görmüşler. Şişeler yıldırımlar düşüyor, muazzam gürültü, ulutular, bağırma, çağırmalar. Feryatlar, deprem safsıntıları karşıya görüyorlar. Onlar sabah gele baklar ki, Lüt halde yedi kasaba, yedi kasaba, köyünle, dağınla, tarlasıyla beraber helak oldu, yerinde göl kaldı. Lüt gölü işte, Lüt gölü yerine kaldı. Öyle göl ki muhtemelen suyu acı acı suyu içinde tek canlı yaşamıyor içinde tek bir balık yaşamıyor içerisinde acı bir su işte Allah'ın en büyük gazabı buna geldi muhteremler Allah korusun her türlü fuhşiyattan bundan çok çak sakınmak gerekiyor, gerekiyor efendim işte bana ne yani bu kelime de yakışsız mı temeller? Yani İslamla bağdaşmayan kelime bana ne kelimesi? Çünkü bir söz vardır ya komşiyi yanarsa yangın sana gelebilir diye gelebilir diye. Bu işin elimizden geldiği kadar bunu çalışalım inşallah Teala. Evet, birliklerimiz varsa böyle Allah korusun fuuş gerek kadınla gerek erkekle böyle bir şey varsa uyanma gerekiyor bunları. Çünkü feraket mutlaka gelir muhteremden. Yani bir toplumda yaygınlaşırsa, hupuç çoğulursa, bu afatur mutlaka gelir. Bazıları şöyle diyorlar bazıları da, hep benim işte Orta Doğu'da olmuş bu olaylar. Başka da olmuyor bunlar hiç? Diyorlar bazıları. Bir Örneğin Avrupa'da muhteremden bakınız. Avrupa'da, İtalya'da bir kasaba olmuş. Adı Pompei bir kasaba İtalya'da Milano'ya 25 km yakınlarındaymış. Romalılar zamanında İlahi 63 yılında muhteremler. Peygamber önceki dönemde. Bu Pompeii kasabası o günün fuhuş batakanesiymiş Roma devletinde. O kasabanın halkının tamamı erkeği kadını fuhuş yapıyorlar. Birbirleri açıkça. Başta kasabadan da oraya giderlermiş sırf fuhuş yapmak için muhteremler. Yani batakhanen böylece fuh zina yapılıyormuş milen yılında onlara Rabbim bir deprem verdi zelzele verdi deprem çok büyük deprem oldu evleri yıkıldı yani kasabanın tam harbalı kasaba ölümler oldu ama akıllanmadılar akıllanmadılar günümüzün bazı kişileri gibi ne dediler onunla tabi bir sebeb verdiler Mesela bugün fayatı deniyor da onlar o zaman bilmiyorlardı. onlara da bunun da sebepten bildiler. Depremi. Oradan bildiler. Aradan 16 sene geçti muhtemelen bakarımız. Depremden sonra aradan 16 sene geçti. Henüz daha şiiri Bu defa da yanar Dağı Allah'ın emriyle harekete geçti. Anadı. Aniden birden bire muazzam lavlı ateşler, küller, taşlar, kayalar insan üzerine fırlatıldı. Bakın muhteremler, o anda insanların çoğu fuhuş halinde taş haline kallar kesiller. Yani kükürtlü buhar birdenbire bunları yani fenç etmiş kuma hale gelmişler bunlar. Allah'ın hikmeti olarak nasıl MÖ'lahan Firavun'u beden çıkardı, çürütmedi Allah Teala. Onların da bedenleri fuş yapar o pis o çirkin halde taş olarak kalmış mı Kalmış. Ve bu şehir tamamen lavlara gömülmüş. Unutulmuş yeri zamanla. Aradan bin küsur sen sonra mı bir köylü'nün biri İtalya'da. Bilen oldu köylü'nün biri. Orada bir kazı yaparken bu bazı cesetlere rastlıyor. Taş halinde. Tabi haberi bu resmi makamlara. Gelip kazı yapıyorlar ki o zaman bu şehri buluyorlar muhtemelenler. Buluyorlar. Bugün turuşlu belge olmuş bak. Turuşlu belge olmuş. Oraya gidiyorlar. O evlerin kalıntıları İnsanların çoğu taş olmuş. Taş mutlaka bak. Resimleri var bunun içinde. Resim belgelerle var. Avrupa'da milyonuna yakın bir yerde taş olmuşlar. İşte aziz cemaatimiz. Nedir bunlar? Allah'ın bize bıraktığı örnekler. Allah'ın affetmediği, Allah'ın en bir gazabını çeken günahların biridir. huş. İnsanlar ters düşen belgeci. Alemi yapını yıkan Hatta şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir yerde evde dışarı tanıdığı bir yerde zina yapılırken o yer titriyor muhtemelen. yer titriyormuş Ya diyormuş yer Ya bana izin ver der şunları helak edeyim Ona metre geliyorlar dur vakti var diyorlar. İşte Mevlamı buyuruyor muhteremler. Konumuzu da biliyorsunuz felaha kavuşan müminlerdi. Temel konumuzun temeli. Kimler bunlarda? Namazlarını ile kılanlar. Yani namazını güzel kılanlar. Namazını huzurla kılanlar. Sonra her türlü lağviyattan boş şeyden kaçınanlar. Sonra malının zekatını hakkıyla güzelce hesap verenler. Sonra işte her türlü fuhuştan, zinadan kenlerini koruyanlar, koruyanlar. Zaten her şeyin bir evveliyatı, yani öncülüğü vardır her şeyin. İşte ziran da öncülü evveliyatı, gözle başlar. Bir insan gözlere bakmanıkini alamazsa işte gözden sonra Kulak başlar, dil konuşur, el doktar, konuşma derken, yakınma derken Allah'ın kese kendisini ateşte bulur muhtemelen. Fevlamus buyuruyor, vellezinehüm, işte o gerçek müminler, helâ kavuşanlar, li emanâtihim ve ahdihim râûhûn. Bunlar emanetlerini, ayetlerini de riayet ederler, gözettirirler. Emanete, hüyaneti yapmazlar. Emanet. Nedir emanet? Önce, iki örgü emanet. Bir, Allah'ın kuldaki emanetleri, sonra kulun kuldaki emaneti. Allah bize şu canı vermiş, ama bizim değil ki, biz karışamıyoruz. Biz alacak. Emanet gibi bizden. Bu, can emanetini üzere korumak muhteremdir. Bunun için intihar, büyük haram, intihar. Emanete kıyanet olduğu için, can bizim değil için, emanet bizde. Sonra organlarımız bizi emanet muhteremdir. Efendim göz benim değil mi? Ne bakarım. Bakamazsın. Göz seninle emanet sende. Dil beğendiği için söylerim? Söyleyemezsin emanet sende El emanet Çalıp şıramasın, vurup kuramasın kardeşim. İşte Allah'ın verdiği emanetleri önce gözetmek. Bu emanetlere hainlik yapmamak, yani bunları yerinde kullanmak organları muhtemelinde. Bir yalan söylemeyecek, gıbet yapmayacak, kadınla fuştereme konuşmayacak, göz harama bakmayacak, el kötü bir şey yapmayacak, ayak kötüye gitmeyecek. Sonra Kulun kulda emaneti var. Bunu gözetmek gerekiyor. Şimdi biri birine bir şey söylüyor. Bak sana bunu söylüyor ama bu sırrımsan kimseye söyleme. Oruç söylemem kimseye. Ev hem annemle söylüyorum hemen. Kadın kuruşa hemen söylüyor. Ona buna söylüyor. İşte kimse kimseye söyleme dedi ama bakmatlara bak. Burada emanete burada hainlik yapıyor, hainlik ediyor. Eğer bir kişi bir söz söyleyince sakın bunu kimseye söyleme demiş, tembih etmişse, emanettir. Bunu ancak kendi bilecek. Hatta şöyle alemler bir alemler muhtemelen konuda. Çok hassas darıyor. Şöyle biliyorlar? Saniye biri söz söylerken diyorlar. Yani birine konuşuyorsun da, konuşurken birini sözünü kesti, o kişi, şöyle bir sağına sonra baktı, sonra sana söyledi. O da emanet diyorlar. Yani sana sonra baktı, ...acaba kimisi var mı diye baktı. Sana bunu sonra söyledim. Her ne kadar... ...öze tembihlenmesi bile... ...o da emanettir. Bunu da saklamak gerekir bak muhtemelen. Efendim müşterim filan sırrını biliyorum ben. Tamam sır sende emaneti saklayalım muhtemelen. Tabi bunun dışında... ...para emanet verir, mal emanet verir. E, olur komşu... ...bir yere gider... Hanımın çocuğunu emanet eder. Bak komşu işte ben burada kimsem yok. Ben burada garibim burada. Nasıl emanet eder? Emaneti de çok ama çok koruma gerekir muhteşemler. Ve ahdim, ahletlerin ahd. Nedir ahd? Sözünü tutmak. Buna vefakar olmak. Bu adat da buna işte. Ahdine, ahdine adat girebiliyor. İşte şu işim olsa şunu yapacağım. İşte kurban kesilip şunu mu yapacağım? Eğer adarsa bu üzerine vacip oluyor muhtemelen. Ama ne vacip oluyor? Adadığı ibadetin karşılığında bir farz sünnet varsa onu yönetmek vacip oluyor. Adanın karşısında bir farz sünnet varsa. Mesela şöyle alıyor bazı. Efendim işte oğlum gelse gelim doğursa Mevlüt okuyacağım diye, Mevlüt okutacağım diyor. Bu alaka olmuyor. Neden Mevlüt? Evet şiirdir. Yunus Emre nasıl bir şairse Hasfaman Çelebi o da bir şair muhtemelen. Bir şiirdir. Eğer bir insan Mevlüt okuyacağım diye adamı ister, adakenen gençim diyor. Neden? Onu kılma farsüne değil. Eğer şu olsa işte namaz kılacağım dedi, adadı, namazın karşılığı farsüneti vardır. Kılması gerekiyor. Eğer kurban adarsa... ...kesmesi gerekir muhtemelidir. Mutlaka adayını getirmesi gerekiyor. Bir tabi... ...kısaca özetleyeyim. Adak kurbanını... ...ne zaman kesmesi gerekiyor? Adadığı... ...iş olduğu zaman... ...yani şart... ...yene geldiği zaman. İşte gelinim doğursa... ...hanım doğursa... ...işte bir oğlum olsa... ...askeri bitir gelsem... İşte okulu bitirebilsem gelirim. Eğer bir insan bir şarttan bağlı. Yani şu işim olsa. Bir kurban kesen diye adarsa, eğer şatene gelirse. O zaman şatene geldiği anda buna kurban kesmesi vacip oluyor. Bu kurbanın etini kesen kişi kendi yiyemez. Sonra o kişinin Usulü furu ondan yemez, Usulü aslı kökü. Annesi, babası dediği yemezler bundan. Furu evlatları, torunları yemezler. Hanım varsa, hanımı yemez. Bir de o kurban etini zenginlere veremez. Ancak fakirlere verir. Bazı şöyle yanlış adak yapıyorlar. İşte şu işim olsa bir koyun keseceğim de insanları evre toplayacağım. Ona bir cevap vereceğim. Olmaz muhtemelen. Çünkü her insan geliyor evine. Zengin hepsi gelebiliyorlar. Olmaz. Bu adam kurbanı kendi yemez. Annesi, babası, dedenleri yemezler. Hanımı yemez evliyse. Çoğu çoğu torunu yemezler. Kardeşi fakirse kardeşine verebilir bakınız. Hala, teyze, amca, dayı fakirse onlara verebilir. Onlara verebilir. Yalnız usul Annesi, baba, dedeleri Evladı torunları. Evlisi hanımı. Diyemezler. Bir de bunun dışında muhteremler kul kula söz verir. Adak da Allah söz vermek demektir. Adama bak nezletmek. Kul kula söz verir. Mesela borca para almış, mal almış da ne diyor ona? İşte ben Musa ay başına vereceğim. Bak söz verdi. Şimdi burada bak bu kişi İki yönden borçlu. Zaten borçlu mecburdur. Bir de buna kişi bir vakit tayin etti. Bunu kişi belirledi. Ay başına vereceğim dedi. Ay başına vermesi üzerine vacip oluyor başlıklar. Yani vacip oluyor için işte ay vermesi gerek. Ay başı geldi bekleyen payı alamadı. maaş alamadı. bu oldu. Ya Ağır hastalandı. Ama ne yapacak? Tabii günümüzde telefon var mesela. Açacak telefonu. Arkadaş durum böyle böyle. Ben sana söz vermiştim. İşte yarın ya da bu akşam günün dolu aybaşıydı. Durum bu şekilde. Onu bunu açıklayacak muhtemelen. Yalnız ne yapacak kişi ama? Kişinin son gücünü kullanacak. vermesi için. Hatta böyle bir para borcu olmasa bile. yine söz verse. İşte bize buyurun efendim işte. Ya işte dika orayın ev orayı davet etti. Peki, nasip olsa teşrifimi sana geleceğim. Ya, şu şahsen öyle geleceğim dedi. Hatta verdiği saatte gitmesi gerekiyor. İşte amlar hayatta bir kişi gördüm ben böyle. Verdiği randevude dakıs orayın kişi. Şamdan bir talip İslam okuyordu, tıpta okuyordu işte adamı talebe. İstanbul'da tıpta okuyordu şanlı bir talebe. O da bir insan samimiydi. Ben de o kişi samimiydim. Oraya giderdim. Ona söz veriyor. Nasıl mesela şey yapıyor? İşte kadar günü saat 1-2'de geleceğim. Bakın terimler. Otururuz geldi. Bana dedi ki şimdi ev sahibim. Bak dedi şanlı talebe dedi. Bana söz 1-2'de gelmeyi söz ver dedi. Işte. Mutlaka dedi. 10 dakika önce gelir ama zile bakmazdı dedi bakın terimler. İşte gezinir sana bakar dedi böyle. Camdan baktık. Bana baktık muhteremler. ilk defa görüyorum oradan. Bak şu talebe de böyle işe. Sağdama bakıyor. Geziniyor böyle. Geziniyor. Sağdama iki oldu. Zile basmış muhteremler. İçeriği gördü. Ben şimdi sordum. Ne yedim daha önce geldim orada bekledim. Ben bunu ikide yedim dedi. Bu da ona göre işini ayıracak dedi. dedi. Bak muhteremler. Yani sözünün sadık olmak. allah Teala Mevlam korun-i keriminde böyle met ediyor bu işi yapanları. İsmail aleyhisselam. Sebebillah. İşte İnnevü kâne sadikal va'di. <kritik> Allah'ın çok sevdiği bir hasret huy bu. Güzel bir şey böylece. Belen biliyor. İnnevü kâne sadikal va'di. <abias> İsmail, va'dine sözüne çok sadık idi. Sadık idi. Vel... İşte çok şey var adı cemaatimiz. Hiç farkına değiliz. İşte alacağını vereceğim, borcumu vereceğim, işte geleceğim, işi var, işini göreceğim, işte saat beşte geleceğim, akşam geleceğim, Maşallah unutmuşum ben. Biz unutuyuz ama melek var. Unutma bakın tayinme, yazıldı burası ekip edeceği. İşte Allah korusun, mahşer gününde, amel defterleri dağıldığı zaman, o mankın şaşıracak insan, şaşıracak insan. Allah Allah, ne günahların varmış. Ne sözler vermiş, ne işleri yapmış ama yerine getirmemiş. Üzerine vacip oldu ama vacip oldu. Hep onun zaman çekecek orada. Vellezinehum İşte o müminler ala salabatihim yuhafizu Bunlar namazın her birinin hakkını korurlar bak Önce gayet Namazını huş ile klarlardı. Şimdi öyle yapıyor, bunların namazın her birini korurlar. Sabah namazını aman kaçırmayayım. İşte ne gerekiyorsa önüne alacak. Sadık olacak, şunu yapacak, bu ne yapacak? Aman namazı kaçırmayayım. Yola gidiyor kişi, mümkünse namaz eten kişi gözetleyecek Yani kişinin günlük hayatın dengesini namaz duracak. Yani günü için dangi ez namaz vuracak böylesi. Ama ikinciyi kaçırmayayım, ama akşamı kaçırmayayım, aman yasıyı kaçırmayayım. Kişinin en önemli işi, günlük işi namaz olacak. Yani bir, yani. yani bir kişi namaza ne kadar önem verse, önem verse, hatta bir kişi bir namaz vaktini beklerken bu kişi o anda... ...namazdaymış gibi... ...sevap alıyor... ...bak sevabına baktığında işte. Aklı namazda bakınız. Aklı namazda. Bu arada sadına bakıyor... ...şeyine bakıyor... İşte ikindiye on dakika var, on beş dakika var... ...yarım saat var... ...aklı namaza böyle, hep namazı... Be be ...gözetiyor, bekliyor... ...bu kişi şu anda... ...namazda kalbi bağlantı olduğu için... ...bir nevi namaza gibi sevap alıyor. Yani şu fark ediyor diyor... Damaske kırıldığı zaman en aşağı biri on yazılıyor ama. O zaman bire bir edir, ne yapıyoruz diyor? İşte bunları yapanlar şimdi. Özet buraya gelin. Hüla hepsi içinde Hüla keda bak. Bir kelime. Özetli işim şey var. Hüla Neydi bunu özet kelimi? İşte bizde işte bu teremler. Önce Gerçek iman Allah deyince yani ki onu yaratan Rabbimiz var. Bir onun bakın yaratan o. Sonra namazı huş ile kılmak kişi Allah'a ne kadar değilse, bana deniyor marifetullah deniyor. Marifetullah. Allah bilenlere de arifler deniyor. Arifi biller. Arifler. Şimdi bir kişi fıkı bilir. Namazı bırakmaz. Ama Allah'tan gafildir. Bu arif değildir. arif değildir. Arif billah Allah bilenler. Allah'tan gafil. Amen. Allah'tan kapamayan Allah'tan. İşte böyle Allah'ı bilerek arif billah olarak namazı kılmak. E o namaz namaz muhtemelen. O namaz namaz tabi. O namazın tadı onun ruhsamızı şey, feizi başka oluyor. Sonra tabii bir kişi namazını böyle kıldı mı da, naman aldığı feiz ile işin namaz arasına da gafil olamaz. Boş yere oyalanmaz. Efendim haftaya maaş var, şu var, bu var, takur, takur, takur, onun puanı, bunun puanı, kalisi, bunun efendim transferi. E Bunda uğraşamaz ki müslümanlar İnsan dünya bu işle mi geldi? sonra malının zekatını verir mal zekatını verir bir de bunun dışında şöyle İslam'a sahiplenir yine sahiplenir böyle din işi Allah için yardım eder sonra özellikle bilhassa her türlü fuhşiyattan yani zinadan her türlü fuhşiyattan da muazzam kaçtığını sakınır fuhşiyattan Allah'ın gazet büyük bir suç Fuhşiyat. Hem yalnız o kişiye değil, o topluma gelir. Bölgeye gelir muhtemelenler. Gelir. Sonra emanete riayet. Emanete para verildi, mal verildi. Efendimiz söz emanet edildi. Onu gözetir. Biri emanet etti ona. Neyi? Selamı. Neyi düşsün yere. Ona bana çok çok selamı söyle. Peki efendim, baş üstüne. Orada kaldı ama. Yo, bak. Emanet musta emanet musta onu götürecek. Bak bu kadar basit. Peki kabul etti, olur, olur. Olur Şöyle söylerim dedi. Başverdi ama. Bunun gibi ömür boyunca belki yüzler, binde emanet kaldı. Ama mahşer gününde bunlar teker teker ve elden çıkacak mısla? Sonra tabi ahdine sözünü riyade edecek. Ondan sonra da beş hareket namazını Güzel gözetleyecek beş vakit namazını. Ama ikinimi kaçırmayayım. Sabah namazına Efendimiz'e güneşte olmasın. Akşamı kaçırmayayım. Yani aklı, fikri bütün şeyin namazda olacak. Namazda olacak. Şimdi bir örnek verelim muhteremler. Mesela bir genç hanımcağız. Yelde yalnız, yerde başka kimsesi yok. O çocuğu. Altanın çocuğu. Tüdemen çocuğu. Kadın mecbur kaldı fırında, bakkala, markete gidecek bir şey almaya. Kadın mecbur kaldı, e, çocuğu baktı uyuyor, adamı uyandırmayayım dedi, bırakıp gitti. Gitti ama kadının giderken de, markete de, dönümşe de hep aklı evindeki çocuğunda. Çocuğunda bu şey yapar işte. İşten büyümelerinde böyle hep aklı fikri namazda olacak mı olacak? İşte ürün bunu yapanlar humül varisun. Bunlar varisler bunlar. Varisler. Varis, mirasa konacaklar. yine yerisiyundan firdevs. Nin varisi bunlar? Cennet. Hangi cennet? 8 cennet var. En âlâsı cenneti firdevs. Firdevs. Peygamberimiz Oral hocam. Orada ağaçın altında en büyük, en güzel cennet cennetün firdevs olacak. Hüm onlar bu iş yapanlar fiha o cennette halidun ebedi kalacaklar. Yani bir tafe gitme değil cennet. 3 gün, 5 gün bir ay değil muhterem. Değil böylece Allah inşallah cümlenize muhteremler Oraya girildi mi, oradan geri çıkılmıyor cennetten Cennette ölüm yok. Hep genç, 30 yaş erkek var, erkek kadın. Cennette, zaman da yok cennette. Gece yok cennette, kış yok. Öp diktim. Cennette namaz yok cennette. Namaz yok cennette, namaz dünyada imtihan tamam. var. O da yok cennette. Çalışmak yok, çabalamak yok. Devlet yapısı yok, kanun yok, şu yok, bu yok cennette, cennet zek elenir yeri mutlaka. Onda ötesinde tabii Cemalullah var cennette. İşte oraya girmek için de bunları dünyada yapma gerekir mutlaka. İlla tane Fatih.